Merkezi ezan İslam'da var mı yok mu? Adam şimdi 2 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre, bazı yerlere hatta 30 kilometre yakın bir yerlere kadar ezan okunuyor. bir kısmı kaldırıldı. Ama şu anda 10 kilometre kadar ezan okunuyor. Camilerimizde %99'unun imamı var, müezzini evet. var. O kadar da müezzinlerin güzel sesli olan müezzin var ki oturuyor, merkezi ezanı dinliyor. Müezzin okumuyor. Bu İslam'da ne kadar gerekli? O zaman Mekke'nin ezanını da dinleyelim. Bay bir yandan Mekke'dekilerde bütün camileri okunuyor, bütün cam Mekke'nin ezani değil, bütün merkezi şeyde mahalle camilerinin ezan okunuyor. Türkiye'de yine bu merkezi ezan okunuyor. Bunu soracaktım. Evet. İslam'da var mı, yok mu? Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun hocam. Merkezi ezanın tabii için başladığını anlatırsak iş uzar gider. Yani merkezi ezan. 28 Şubat'ta bağlantılı bir husustur sadece o bilinsin bir yani e, oraya dayanmaktadır bu iş e, çok fazla etrafta ezan e, sesi olmasın ezan bir başlasın ve bitsin esasına dayanan bir husustur bu e, epeyce bir devam etti ancak e, diyelim Kocatepe Camii'nden okulan bir ezan falanca camide verildiğinde insanlar buradan haz aldılar. Şimdi de bırakmak istemiyorlar. Yani başlangıçta niyet öyleydi. Hı hı. E, fakat böyle bir hale dönüştü. E, geçmişte ona karşı olanlar şimdi ya ne güzel ezan dinliyoruz falan demeye başladılar. Bu işin ideali nedir? Her camide ayrıca ezan okunmasıdır. Yani orada Müslümanlar e, müezzinlik yapmalı. İmam efendi vardır mutlaka bir yerde ezan okumalı. Efendim makam bilmiyormuş, sesi iyi değilmiş falan gibi bir takım şeyler söyleniyor hoca efendiler için, bazıları için ama bu hoca efendilerin eğitim alması mümkün. Belirli makamları öğrenebilirler. Hiç bir makamı bilemese bile, yapamasa bile düz ezan okumak suretiyle bu işi bitirebilirler. Yani İlla da çokça uzatması, teganni yapması gerekmiyor. Hayya alessalâ dediğiniz zaman ezan olur. Biraz çektiniz. E, hayya alessalâ oluyor. E, biz Mekke'de mesela öyle ezanlar duyuyoruz ki ya böyle ezan olur mu diyorsunuz. Evet. Giderseniz orada karşılaşacaksınız. Benlerimizdeni takip ediyoruz. Ee, yani bu böyle bir ezan olmaz. Kim okuyor? Bu kadar cahil bir adam olur mu diyeceksiniz. Böyle bir hal vardır. Yani her camide ezan okunuyor. Tabi hepsi kabe-i muazzamadaki ezan gibi değil. Ee, uzak mahallelerdeki camilerde öyle bir ezan okunur ki e, dinlemek istemezsiniz. Böyle bir hal var. Ha, buna rağmen devam ediliyor. Biz böyle yapalım demiyorum. Ama e, hocalarımız, imam müezzin efendiler her birinin e, kendine göre bir kabiliyeti var. E, tek anneyi yapmaları gerekmez, yapabildikleri kadar güzel ezan okusunlar. E, yapamadıkları noktalarda düz okumak suretiyle e, Allah'ın davetini her camiden, her minareden yerine getirmek en güzel olanıdır. Yani başlangıcı biraz sakat olarak doğdu. Gittikçe azaltılıyor. Fakat büyük şehirlerde bazı yerlerde bu devam ettiriliyor. Bunların bir takım sebep ve hikmetleri olabilir. O sebep ve hikmetleri bilemediğim için niçin devam ettiği noktasında fazla bir yorum yapamayacağım. Evet.